Bundan önceki programlarda girizgah en başından olmuş idi Fatih abi. Ve bugünkü programda da e, neresinden devam edeceğiz? Efendim daha evvelde arz ettiğimiz gibi hangi amel olursa olsun bir tefekkürün ve idrakin neticesinde bunlar değer ve kıymet kazanır. Siyeri Nebi hususunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okurken hatta hadisi şeriflerini okurken Hatta Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in din hayatımızda, kendi hayatımızda ve nefsani ruhani çerçevemiz içerisinde nasıl muazzam bir nur olduğunu idrak etmeden, bu nurun bidayetini bilmeden, bu nurun nihayetinde nasıl bir hale insanı, alemi büründürdüğünü fark etmeden, bu mevzuatı okumak, etmek, bir şekilde uğraşmak netice vermeyecektir. Kuru malumat olmaktan öteye gitmeyecektir. Deyuh, bizler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, nurunun yaratılışına, hilkati aleme, alemlerin yaratılışına ve alemlerin yaratılmasına zemin olan, nüve teşkil eden, bu alemlerin mebdeyi sayılan, Hz. Peygamber'in nuruna, ait malumatı en önce zikretmek istedik hemencecik özetlersek Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ruhlar aleminden evvel peygamber olmasını murad etti peygamberleri gönderilmesine sebep dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi Hazreti Peygamber'in kemariyetini ekmeliyetini, efdaliyetini anlamamız, idrak etmemiz ve Hazreti İnsan noktasından bakıldığında alem-i kübra olan insanın, büyük alem olan insanın nasıl bir cevher olduğunu tanımak noktasında da Hazreti Peygamber'in nurunun nasıl yaratıldığını anlatmış. O ifadeleri burada zikretmiştik. Şimdi müsaadenizle bundan sonra siyerine bir dersimiz, programımız belli metinler okunarak zaten izin okumasıyla kıraatiyle beraber belli metinler okunacak o metinler üzerinde hem daha toplu gitmiş olacağız hem de aralarda girdiğimiz e, bazı izahatla e, zenginlik demeyeceğim ama e, adı üstünde izahat niteliğinde bazı aralara girerek Eyvallah. cümleler kuracağız e, bazı mevzuları açıkacağız inşallah şimdi bu 2-3 programın özeti mahiyetinde Metinden dinleyenlerin de fazla dikkati dağılmadan bir metinden başlayacağız. Nur-u Muhammedi'yi anlatan kısaca bir malumatı tekrar zikredeceğiz. Sonradan inşallah iki Cehan Server Efendimiz'in Pâk nesillerine, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ve bu meyanda Mekke şehrine nasıl nurun yaratılışında Hz. Peygamber Efendimiz bütün nurların evveliydi, bütün beşer, o beşer yaratılacak diye yaratıldı. Aynı şekilde Allah belli mekanlara da bu hususiyeti vermiş. Bazı yerler şehirlerin anası sayılacak şekilde, nüvesi sayılacak şekilde zuhur etmiştir. Ona da dikkat çekeceğiz. Fakat biz konuyu dağıtmadan daha fazla bugün Nuru Muhammedi'nin yaratılışı, Nuru Muhammedi hakkında hızlıca bir malumatı sizin güzel kıraatinizle, okuyuşunuzla Dinleyicilerimize aktaralım. Bu arada bu konuşmayı yaparken arkadaşlarımız, bizi dinleyenler, vakti müsait olanlar ellerine herhangi bir siyerini bir almışlardır ümit ediyorum. Onu okuyabilirler. Bizi buradan takip edebilirler. Belki gönderecekleri e-maillerle, radyonuza mesajlarla konuyu ne kadar takip ettiklerini görme fırsatı bulacağız. Eyvallah. Buyurun efendim. Allahümme Muhammedin ve ve ecma'i. Buyurun. Allah Teala için zaman ve mekan düşünülemez. O zaman ve mekan kayıtlarından münezzehtir. Ezelde yalnız kendisi var olan ve var olmak için başka bir var ediciye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak, bilinmeyi ve bu bilinmenin icabı olarak ibadetlerle tekrim olunmayı murad ettiğinden alemi kesret çokluk alemi yani kainat denilen Allah'ı yaratmıştır evet şimdi burada duralım Allah Teala ezelin ezelinde ezel diyebileceğin kavram dahi yok ezel de bir zamanın başlangıcı ezelin de ezeli var var mı var ezel mahluktur ezelden evvel de Allah vardı Bilebildiğin en ezel ne? Hazreti Allah. Ama ezelle başlamıyor Hazreti Allah. Ezelden evvel de vardı. İşte biz o ifadeyi anlatmak için ezelin ezelinde Hazreti Allah kendi güzelliğinin, kudretinin, ilahlığının, Rab olduğunun bilinmesi için kesret alemini, çokluk alemini yarattı ki bu çokluk alemi de nihayetinde onu bilsin onun Rabbi olduğunu bilsin ve ona ibadet etsinler de hem onlar ihsana mazhar olsunlar böylece hem de Allah murad etti ya büyüklüğünün bilinmesini Allah Teala'nın da muradı gerçekleşsin. Buraya kadar okuduğumuzun bir başka şekilde anlatımı da bu. Buyurun. Bu yaratışta ilk önce husule gelen bir nurdur. O nurda hakikat Muhammediye'nin özü, aslı ve mayasıdır. Nasıl ki kıymetli bir mücevher, çıplak bir surette takdim edilmez ve etrafına bir takım süslü ambalajlar konursa, bütün varlıklar da Nuri Muhammedi karşısında o mevkidedir. Demek ki anlaşıldı ki Cenab-ı Hak Nuri Muhammedi'sini ezelin ezelinde bilinmekliğini murad ettiği anda o murat üzere o muradına binaen o kastına binaen Hazreti Peygamberin nurunu yarattı. Bunun böyle de olması icap eder. Aklen de icap eder. Naklen de icap eder. Niçin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sonradan peygamber olmadığı ona gelecek olan tevhid itikadının güzelliklerin o imani güzelliklerin hep zamanların icadı olmadığından dolayı daha ezelde bu karar çıktığından dolayı en son gelecek Nebi'nin en evvelce murad edilmesi aklende lazımdır hiçbir bahçıvan tohumu atarken bak adam attı da şimdi hasat yapıyor ya sen bunu düşünmüş müydün diye çiftçiye bir soru sorsan çiftçi sana şöyle delirdin mi kardeşim sen der yani hakkını mı kaçırdın sen ya bu musunu sen böyle olacağını anladın mı? Bu buğdayı sen böyle fark etmiş miydin? Ya hiç aklına gelir miydi bu fidanı dikerken sen bu elmayı bir gün gelecek toplayacaksın diye bir çiftçiye sorsan, bizi rahatla iş işte meşgul olan bir insana sorsan ne yapar? Onu istihza mevkiinde sorduğun zanneder de seni kale bile almaz. Allah Teala böyle bir zatın geleceğini bilerek o tohum olarak kainata tohum olarak kainat o Resulullah'ın bir mahfazası gibi. Resulullah ortaya çıkınca, Resulullah onu mahfaza etmiş ya, o da bir alem, rahmetaliyle alemin olmuş. Toprağı alırsın, ayrı kotunu binlenmesine ayıklarsın, sonra bakımlı yaparsın, o meyve çıktıktan sonra artık o tarla, nadasa falan bile bırakılır. Teşbih belki oradan başladı diye devam ediyor da, heyecanım, bazı mevzuattaki, efendim, malumat veya işittiklerin söyleyeceğim sözden önüne geçiyor. Siz kıymetli dinleyicilerimde, bizi takip eden kardeşlerimde, herhalde bu hassasiyeti yaşıyorsunuz ki bizlere sizin heyecanınız yansıyor belki. En önce bu alem onu mahfaza etsin diye yaratılmış. O alemde keset aleminde Nuru Muhammedi saklanmış. Fakat Resulullah Efendimiz en güzel şekliyle zuhur ettiği zaman وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ beyanıyla bütün alemler onun sahi-i Muhammediyesi altına girmişler. Onun gölgesinde gölgenir hale gelmişler. Alemin maksadı geldi çünkü. Alemin matdubu geldi. Hz. Allah'ın matdubu ve mahbubu geldi. O artık zuhur edince cesedi Muhammediyi de ortaya çıkınca daha onun ileride okuyacağız. Doğumuyla bile Kaiserlerin, kisaların, saraylarındaki hadiselere bakarsanız alem kendini topluyor daha. Onun zuhuruyla beraber. Maksadı geldi. Cenab-ı Hakk'ın muradı zuhur etti çünkü. Dolayısıyla bu murat sonradan bakıp da düşünülüp de yapılmış bir murat değildir. Bizler bazı hadiseleri görerek, düşünerek tedbir alırız ve yeni yeni uygulamalar yaparız. Ama Allah ilmi ezediğidir. Allah'ın sıfatları ezelde de onda vardır. Ve o ezeli ilimle ve ezeldeki muradıyla nuru Muhammed'i yarattı. Alemi kesreti de ona bir mahfaza yaptı. Onun izzeti hakkı için yaratılmıştır. Buna göre varlığın ilk sebebi Cenab-ı Hakk'ın bizzat zat-ı uluhiyeti, ikinci sebebi ise Nuri Muhammed'i (s.a.v.) şerefi ve kıymeti sebebiyle sair varlıklar ile zarflandırmak ve tezyin etmek gereğidir. Diğer bir ifadeyle İslam ilahiyatına göre varlıkların teselsülünde ilk mebde başlangıç faili muhtar. Dilediğini yapmakta serbest olarak Cenabı Hak vesile ve sebep de Nuri Muhammedidir. Bunu biraz daha açalım. Senin e, nereden sen zuhur ettin?" diye sorusu soru. annem babam var Onun kim dedesi Ninen vardı. İşte neticede bir insan doğu mütesersilen gider. Hazreti Adem'e kadar vardığını düşün. Bu ağaç, bu toprak, bu nebatat neydi? İşte şundan oldu, o bundan oldu. Yağmur niye oldu? Şundan oldu. Neticede hadiselere baktığınızda muhakkak onun zuhuru için evvelden olan sebepler lazım. Sebeplerin sebebi, en başına gittiğinde, sebeplerin henüz yaratılmadığı bir mekanda, bir zamanda, sebep yok. Diyor ki yani küçük dokma yaparsak eserdeki hazret bunun sebebi yokken sebebi yaratmak ve yaratılmış olarak mahlukat olarak yaratma muradı bu irade ilk önce olan odur diyor. Yani ilk önce ben yaratacağım iradesi vardır. Sebeplerin evveli budur. Sebeplerden evvel bir irade vardır. O irade de Allah'ın iradesidir. Faidi muhtar olan, ilme ezeliye sahip olan, hiç uzatmaya gerek yok. Her şeyin sahibi olan Malikül Mülk onun iradesi bu alemin başlangıcına sebeptir. Böyle olduğu gibi hemen bu iradeden sonra sebeplerin teşkil edilmesi için ilk sebep olarak yaratılan nuru Muhammedidir diyor. Sebepler bile ona rücu edecek. Efendim nasıl? Toprağı, suyu, havası, ateşi, nuru Melekler neden yaratıldı? Nurdan yaratıldı O nuru nereden aldı? Hz. Muhammed'in nurundan aldı Onu nereden aldı? Allah'ın iradesiyle yaratıldı İşte diyor ki İslam ilahiyatı Yani dinimizi araştıran Bizlere dinimizi araştırmalara sebebiyet veren Yolunu açan zatlar Pek ifade edemedim ama anlaşıldı Şu İlahiyat kavramı da çünkü çok farklılaşmaya başladı günümüzde Neyse hadisattan evvel müteselsilen silsile şeklinde sebep-sonuç ilişkiden takip ederek bir yere kadar gelinirse artık bir tane sebep olduğu görülür. O sebebin yaratılması için lazım olan irade Allah'ın iradesi sebeplerin başlangıcı olan da Hz. Muhammed'in nurudur sallallahu aleyhi ve sellem. Kısaca veya uzunca bunu demek istiyorlar. Yani yaratılışta o ilktir. İslam'a göre kainat Birçok filozofun kabul ettiğinin aksine kadim değil, hadistir. Yani sonradan var olmuştur. Evet, kainat sonradan var olmuştur. Yani ezelde varlık diye bir şey olmaz. Birçok filozoflar, felsefeciler işte böyle bir şey var. Sonra işte Allah da bir peygamber göndermiş, bir din göndermiş. Böyle dünya kendi başına gidiyordu falan. Allah da başı boş bırakmadı gibi tuhaf tuhaf fikirler bile ileri sürülmüş. Fakat bizim inancımıza göre zaten İslam denildiğinde Hazreti Peygamber'in anlattığı sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı din ölçüsü içerisinde düşünürsek bir kere zaten bunu kabul etmiyoruz biz. E efendim sen kainatın evvelini biliyor musun ki nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun? Allah'tan biliyorum. Allah Teala'dan biliyorum. O bildirdi de biliyorum. Onun Resulü bildirdi de biliyorum. Kainat hadistir. Yani sonradan olmuştur sebep-sonuç ilişkileri vardır yaratılış bakımından ilk sebep ve yaratılış bakımından ilk Hz. Muhammed'in nurudur sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin seyyidil arabi vel acem ve imamil mekketil mükerremetil medinetil munavveretil haram asluhu nurun ve nesluhu adem ba'suhu muakharun ve halguhu mukaddem diye bir şiir var ya Devamı da var Hatırlatırsanız okuruz Eyvallah. Orada öyle diyor Asluhu nurun Onun aslını nurdur Ve nesluhu adem Nesli ise ademdir Adem neslindendir Ba'tuhu muakharun Gönderilişi sonradır Ve halkuhu mukaddam Yaradılışı ise evveldir diyor Bunu mevhitlerde falan Arapça mevhitlerde de okunur bu Yakın zamana kadar da Osmanlı'da, Osmanlı'nın bakiyesi olan büyük zatlar, mesela gönel Mehmet Efendi, bazı reis-ül mesela Abdurrahman Hendekli Hoca, erişebildiğimiz bazı yaşça kamil, kemale ermiş hoca efendiler, cuma hutbelerinden sonra bu okuduğum şeyi okurlardı, kaside şeklinde ve ondan sonra inna Allahu ve melaiketâhû yusallûnâ alen nebî. ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhî ve sellimû teslimâ'' diye, Sallallahu Selamı ya bunun sonuna ya bunun evveline okurlardı. Ee, demek ki Peygamber Efendimiz'in yaratılışı evvel sebep olarak da yaratılışı evvel, fakat Peygamber olarak gönderişi, Embiyanın sonucusu olarak gönderişi sonra. Evet. Biz tekrar konumuzu fazla dağıtmadan devam edelim. Buyurun. Sonradan yaratılmışların ilki ise Nuri Muhammedi'dir. Bu sebepledir ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Adem ruh ile ceset arasındayken ben Nebi'ydim buyurmuştur. Tirmizi menakıb 1. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Adem daha henüz yaratılmamıştı. Bir başka hadisi şerifte toprak ile su arasındaydı yani çamur halindeydi. Daha ben peygamberdim sözünü evvelki derslerimizde işlemiştik. Burayı da geçiyoruz. Bakmak isteyenler Tirmizi'ye baksınlar. Ayrıca diğer eserleri de lütfen okusunlar. Evet. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nurunun yaratılışı ve ona risalet izafesi itibarıyla Hazreti Adem aleyhisselamdan öncedir. Cismaniyet kazanıp alemimizde zuhur etmesi bakımından ise nübüvvet takviminin son yaprağıdır. Zira risalet takvimi varlığın ilki olan Nuri Muhammedi ile başlamış ve son yaprağı da Cismaniyet-i Muhammedi ile nihayet bulmuştur. İlk defa bu programı dinleyen kardeşlerimiz için şu misali hatırlatıyorum. Nuri Muhammedi bir ağacın tohumu gibi. O tohum atıldıktan sonra o ağaçtan meyve olarak tekrar çıkmıştır. Herhangi bir meyveyi aldınız, bu meyveye baktığınızda bu meyve bu ağaçtandır. Fakat aslında bu ağaç bu meyvadandır. neden? kökünde bunun tohumu var aynen bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözü lütfen unutulmasın diye tekrar ediyorum tekrar farkındayım fakat yayılsın kastım var derdim o kulaktan kulağa dedikodular vesaireler yaymayalım güzel doğru malumatı yaymaya garret edelim bu nübüvvet ağacının Peygamberlik ağacının tohumu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. En son, en mükemmel şekilde marifet meyvesi olarak da bu nübüvvet ağacının meyvayı i Muhammedi'si zuhur etmiştir. Zahiren bakıldığında son gibi, dikkatli bakıldığında o zahirin de ilki, o zahirle bakılırsa ama, her zahirin ardındaki batının gözükmeyen, bir zahir batının olduğunu düşünürsek bu ifadeyi lütfen zapt ediniz o ağacın tohumunda da yine Hazreti Peygamber'in nurunu görmüş oluruz bu çok tabidir, çok normaldir hiç de şaşıracak bir şey yoktur evet varlık nuru ise kendilerinin şerefi icabı yaratılmış olan bütün mahlukatın ilk yaratılmış varlık olan Nuri Muhammediye nispetini ifade eder bu varlıklarda bizatihi bir şeref mevcut olmayıp onlar değerlerini Nuri Muhammediye izafetle kazanırlar. Şu hadisi şerifler de bu hakikati ifade etmektedir. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelleyi işlediğinde hatasını anlayıp Ya Rabbi Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum dedi. Allah Teala ey Adem! Henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nereden bildin buyurdu. Yaratmadığım derken yaratılmışlar tarafından kendisi yaratmış. Hazreti Adem onurdan yaratılmış. Fakat yaratılmışların görebileceği şekilde bir yaratılmış. Olmadan evvel sen nasıl onu gördün? Ben onu kendi kudretimle sizlerin gözünden set etmiştim. Nurunu size vaz eyledim ama Nurunu size zahiren göstermedim. Onun yaratılışı evveldir nur olarak. Fakat cismani olarak henüz yaratmadım demektir manası. Nereden biliyorsun sen Muhammed'i diye sual etmiş. Adem aleyhisselam, Ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım. Arşın sütunları üzerinde, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen, zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin dedi. Bunun üzerine Allah Teala doğru söyledin ey Adem hakikaten o bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu Hakim 2.672 Kaynaklarıyla veriyor Biz tabi Siyer-i Nebi'nin güzel muhabbetli havasından çıkmak istemiyoruz Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bu şekilde nurunun yaratılışı meselesine Peygamber Efendimiz beşerdir Beşer yaratılmıştır diye kendileri gibi adam zannetme gafletine düşenler bu sözleri çok ihtiyatlı değil tekebbürle cahilane bir şekilde karşılarlar maalesef bu hatalara okuduğu halde bu hatalara düşen insanlarımızın sayısı epeyce çoktur hemen şurada bir şey hatırlatalım daha evvelki mantıken düşünmek, mantıklı şekilde düşünmeye davet etmek pek uslubum değil. Fakat mantık yürüterek dindeki bazı hadiseleri, o mantığa uydurmaya çalışanları gördükçe bazen onların vurdukları, onların efendim zayıf gördükleri noktada misalleri vermeye uygun görüyoruz. Ayet-i Kerime'de اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى nebi buyurdu Hz. Allah. Allah ve melekleri o melekler derken mukarrebin olan meleklerden tutun da her türlü melek vasfını kazanmış, melek sıfatını taşıyan mahlukat içine girmektedir. Resul'e salat ederler, etmektedirler diyor. Ettiler demiyor, etmektedirler. Hemen şöyle bir sual tevcih edin. Nuru Muhammed'in evvel yaratılışını idrak edemeyen, adı hacı hoca da olsa idrak edemeyenlere, Allah Hazreti Peygamber'in yaratılışını gördü de, hadi ben başlayayım bir salatu selama diye mi başladı? Ondan evvel yok muydu bu salatu selam? Vardı. Nereden biliyorsun? Bir kere Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sonradan olmadığıdır. Bahsettiğimiz ezelin ezelinde Allah'ın kelam olarak Kur'an var mıydı? Vardı. O Kur'an'da o Allah'ın sözü olarak Allah'la bir olan ezelin ezelinde var olan bu kelamda İnnallâhe ve mela'iketehu yusallûne alen nebî denilmiş mi? Melekler ve Allah salat ederler demiş mi? Allah demiş E kardeşim Hazreti Adem'in nuru yaratıldıktan sonra göğe bakıp da Muhammed'in ismini görmesini niye akıl erdiremiyorsun? Adem vasfında olursa kişi adam gibi olursa Hazreti Peygamber'in nurunu da görür Hazreti Peygamber'in muazzamiyetini, kutsiyetini mübarekliğini de fark eder ama adam diyoruz ya Adam ikisini beraber birleştiriyoruz En önce adam olmak lazım Hazreti Adem olmak lazım İnsaf ile olmak lazım Daima yaptığı hataları kendi nefsine Yükleyecek şekilde Rabbenaz zalemne enfusena diyecek şekilde Tevazuyla bir insan küçülürse nuru Muhammedi kafasını kaldırdığı zaman Görür Veya kafasını secdeye ettiği zaman Görür diyor büyükler Burada anlatılanları mecburen bazen keserek Bazen de böyle e, şiddetli gelmesin Biz inanın kıymetli dinleyicilerimizi temin ederim bu hususta Çok üzücü hadiseler var ama Biz onların neşesini kaçırmamak için Ancak bu kadar konuşuyoruz Yani el verse daha farklı şeyler de konuşulur Şimdi biz tekrar mevzumuza dönelim Demek ki nuru yaratıldığı halde Hazreti Adem kendisine ruh üfürüldüğünde arşın gölgesinde bulunduğu vakitte Arş-ı Rahman'ın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini gördü ve oradan bildi ki Allah kendi ismiyle beraber Muhammed'in ismini koymuş demek ki Muhammed'i çok seviyor Resulullah diyerek de kendisine izafe etmiş demek ki bu hususi bir yere sahip şu ismi yazılan şu isminle müsemma olan zatın güzüsü hürmetine beni affeyle diyerek Hazreti Adem yaradılış bu cümle çok önemli yaradılış gayesini ve muradını anlayan ilk insan olmuş oluyor Ademiyetinde oradan anlıyor Hazreti Adem Hazreti Muhammed'i bildiği için yaradılış gayesini en iyi bilen ilk bilen insan olarak da insanlık tarihine geçmiş oluyor o sebepten de ilk peygamberdir sırrı Hz. Muhammed'i görmesidir evet çünkü madem ki kainatta yaratılış Allah'ın kendi güzelliğinin bilinmesiydi bu güzelliğin bilinmesi için nuru Muhammed'i yarattı Hz. Adem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ismini görüp onun eşrefiyetini ekmeliyetini, eftaliyetini anlayarak dolayısıyla Hz. Allah'ın kainatı yaratılış yaratma maksadına hizmet etmiş oldu da İlk insan ve ilk peygamber olarak insanlık tarihinin başına geçmiş oldu. Metinden devam edelim mi Fatih abi? Metni devam edelim. Eyvallah. Metin söylediğimiz sözlerin de havaya uçmamasını sağlıyor. Hem metin üzerinden giderek kıymetli dinleyicilerimizle daha az gördüğümüz kanaatindeyim. Evet. İbni Abbas radıyallahu anhümadan şöyle nakledilir. Allah Teala İsa aleyhisselama vahyetti. Ve şöyle buyurdu. Ey İsa, Muhammed'e iman et ve ümmetinden ona yetişenlere ona iman etmelerini emret. Şayet, evet, evet. Muhammed olmasaydı Adem'i yaratmazdım. Muhammed olmasaydı cenneti de, cehennemi de yaratmazdım. Arşı su üzerinde yarattığımda sarsılmaya başladı. Üzerine, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazınca sakinleşti. Hakim'de geçiyor değil mi bu? Hakim 2672. Evet. Hz. İsa'yı sevdiğini iddia edenler, Hz. İsa'ya gönül verenler, biz Hz. İsa'yı çok severiz. Bir arkadaşımız, tanıdığımız bir kişi, birkaç gün bazı sohbetlere iştirak etti. Fakir de yanındaydı. Ecnebi. Kendisi Amerikalıydı. Sonra İslam olmak istediğini, bu gördüğü güzelliğe teslim olmak istediğini, o teslimiyetle hürriyetine kavuşmak istediğini beyan etti ve kelime-i şehadet getirdi. Birkaç hafta İstanbul'da kaldı. Bu arada rahmetli hocam bir gün böyle 10-15 kişiydik. Dedik ki, bak sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Sen evvelden Hz. İsa'ya mensup olduğunu iddia eden bir Hristiyandın. Şu anda Hazreti İsa'ya karşı sevginde bir azalma oldu mu dedi. Ne dedi biliyor musunuz? Böyle elini kalbin üzerine koydu. Başını sağa sola iki tarafa böyle beş altı kere salladı. Hani hayır hayır der gibi. Ve gözlerinde yaşlar birikti. Bugün gibi hatırımdadır. İnanır mısınız dedi. Üstad dedi. Efendi Hazretleri dedi. Şu anda Hazreti İsa'yı esas sevmeye şu an başladım dedi. Hazreti Peygamber'i tanıyınca Hazreti İsa'yı anladım ben. Benim bildiğim İsa'ya karşı evet bir saygım vardı. Tarif edemeyeceğim bir soğukluk vardı dedi. Sanki İsa beni sevmiyormuş. Ne zaman ki dedi İslam oldum. Hazreti Peygamber'i tanıdım. Hatta ben size bunu soracaktım. Ben Hazreti Muhammed'i tanıdıktan sonra Hazreti İsa'ya karşı büyük bir muhabbet başladı bende. Acaba neden diye soracaktım. Siz şimdi bunu sordunuz dedi. O da dedi ki işte Enbiya'nın nuru müteselsiden birbirine bağlanmış olan Muhammedi bir enerjiyle birbirine bağlanmış bir silsiledir. Bir tanesini inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Bir bütünlük vardır. Fakat bir tanesini kabul etmekle diğerlerini kabul etmiş olmazsın. Ama iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği dine mensup olan kişi amen billahi talim edildiği için kendisine ve rusulihi ne de inandım dediği için bütün peygamberlere iman etmeden Hz. Peygamber'e iman etmemiş ve onun beyan ettiği İslam'a henüz girmemiş olduğundan peygambere imanla bütün peygamberlere iman etmiş olur. Hz. İsa'yı da Cenab-ı Hak böyle vahyetti diyor. Senin ümmetinden ona erişecek olanlara da hitabın olsun. O Muhammed'e erişenler, o Mahbubu Huday'a erişenler Muhakkak surette ona yetiştiklerinde ona tabi olsunlar hatta ona yardımcı olsunlar diyor. Evet Hz. İsa'yı sevdiğini iddia edenlere duyurulur. Bir gün Cabir radiyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bana ilk yaratılan şeyin ne olduğunu bildirir misin diye sormuştu. Söyledik. Söyledik ama bir daha söyleyelim mi? Eyvallah. Ebi ve ummi. Anam babam sana feda olsun. Ne demek? Şimdi güzel kardeşlerim, bizi dinleyen Radyo 15 dinleyicileri ne hikmetse bir muhabbet zuhur ediyor. Onlara hitap ederken farklı bir muhabbet zuhur ediyor. Bunun, bunun için kendilerine müteşekkirim. Onlarla her bildiğim, güzel bildiğim şeyi paylaşmak istiyorum. Heyecanımı hoş görsünler. Burada Cabir radıyallahu anh'ın söylediği ve ashab-ı kiramın sıkça söyledikleri, zikrettikleri anam babam sana feda olsun ya Resulallah sözü var. Çok önemli bir söz bu. Ve önemli durumlarda söylenen bir söz. Her zaman söylenecek bir söz değil. Anam babam sana feda olsun derken bir tırnak içerisinde parantez içerisinde bir şey daha hatırlatayım. Bırakın Hazreti Peygamber'e sevgisini gösterme şeklini efendim bunun bid'attir, şiktir, vesairedir gibi yakıştırılmalar yapıldığını bizzat peygambere sahabe-i kiramın yaptığı hitap şekline bakın anam babam sana feda olsun bu hitap üzerinde düşünülsün parantezi kapatıyorum ne demek anam babam feda olsun bunu maalesef hoca efendiler dahi anlatmıyorlar halbuki zahiren bakıldığında anam babam feda olsun akrabadan birkaç kişi daha gitsin senin yoluna gibi bir söz söylemek fedakarlık değildir sen niye gelmiyorsun da anneni babanı gönderiyorsun diye sorarlar. O edebi tavrıyla, o edebiyatı veya bu edebi cümleyi, bu fevkalade muhabbeti cümleyi o kültür içerisine değerlendirirsek bunun manasını anlayabiliriz. Bir kişinin annesi ve babası bu dünyaya zuhur etmesine, bu dünyaya gelmesine sebep olan iki kişidir. ki ebi ve ummi derken, yaratılış sebeplerim bile sana feda olsun, değil kendi cismim, onun esamesi bile okunmasın benim yaratılışıma sebep olan dünyada Cabir, Ahmet Mehmet, Mustafa diye anılmama sebep olan annem babam bile sebepler bile sana feda olsun demek yani canım zaten hazır canım feda olsun çokça kullanılıyor, anam babam sana feda olsun çok nadir kullanılıyor ve çok ender ve nadir insanlara kullanılıyor Cabir böyle söylemiş ha. ve Hazreti Peygamber de sus Fazla muhabbet ediyorsun. Beni bu kadar sevmediye menetmemiş. Bazılarının kulağına kar suyu kaçsın. Buyurun okuyun. Ne diyormuş? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Bana yaratılan şey, bana ilk yaratılan şeyin ne olduğunu bildirir misin diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Cabir! Allah Teala her şeyden önce senin peygamberinin nurunu Allah. Zatının nurundan yaratmıştır cevabını Allah. verdiler Elhamdülillah Allah Teala bizi Musa'nın ümmeti de yapabilirdi İsa'nın ümmeti de yapabilirdi Hiç kimse ya Rabbim sen en sevdiğin peygamberin ümmetinden bizi yap diye bir dilekçe vermedi Şu hitabın güzelliğine bak Hz. Cabiri ki bu soruyu sormuş da Alınan cevap sayesinde gönüllerimizle dilşad oldu Gönüllerimize ferahlık suhur etti senin peygamberinin nurunu yarattı diyor. Ya Rabbi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyoruz biz. Onu peygamberimiz olarak kabul ediyoruz. Lütfen be keremen. Hazreti Cabir'e yaptığı bu hitabı, bize de yapılmış gibi bizleri mesur eyle. Söz çok güzel. Senin peygamberinin nurunu yarattı diyor. Ya evet. İbni Arabi Hazretleri, bu hususta şu mütealalarda bulunur. Allah Teala, Muhammed Aleyhisselam'a, Peygamberliğini müjdelediği vakit Adem aleyhisselam henüz yoktu. Su ile çamur arasındaydı. Böylece Nebi ve Resuller vasıtasıyla ortaya çıkan bütün şeriatlerin evveli ve batını olmak hükmü Allah Resulü için tahakkuk etmiş oldu. Peygamberimiz daha o zaman şeriat sahibiydi. Niye bütün peygamberlerin getirdiği şeriat Hazreti Peygamber'de toplandı? İşte bunu anlamayacak ne var diyor. Buraya kadar anlatılan ifadeden anlamadıysan diyor Şeyhül Ekber, Muhyiddin el-Arabi, buraya kadar anlatılan tafsilattan anlamadıysan, buradan da kafanı çalıştırabilirsin diyor. Bütün şeriatlar, bütün suhuflar, bütün ayetler, bütün kitaptaki malumat geldi, hepsi Hz. Muhammed'de rücu etti. Her şey aslına rücu eder diyor. Aslında Muhammed vardı ki, bütün şeriat da onda toplandı diyor. Ne güzel, evet. Çünkü hadis-i şerifinde Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim buyurmuştur. Böyle olduğu için bu tahakkuk ettiği için neticede bu tahakkuk etti. Adem daha suyla çamur, balçık veya toprak arasında olduğundan dolayı bütün şeriatlerin kendisine rucu etmesi kıdeminden, kudema oluşundan dolayı Risalette en kıdemli oluşundan dolayı kendisine rücu etti. Evet. Ben insandım veya ben mevcud idim buyurmamıştır. Nübüvvet ancak Allah tarafından kendisine verilmiş bir şeriat ile söz konusu olur. i̇bn Arabi El Fütuhat 271 Yani Adem daha su ile çamur arasında toprak arasındayken ben insandım demiyor ki. Ben nebiydim diyor. Ben Resulüm diyor. Nebi olmak ne demek? Şeriatı olmak demek. Daha Adem yaratılmamıştı. Ben Nebiydim demek ne demek? Benim şeriatim vardı demek. Tahkuk etmişi demek. Aklen de bu. Ya bozdunuz bozdunuz. Ben şimdi bozulmayan bir şeriat size yarattım. Hadi buna tabi olun en iyisi. Der mi Allah? Allah o zaman hadiselere göre onca malum olmayan, haşa cahil sonradan o cehaleti insan deneme yanılma yoluyla bir şeriat çıkartmış olur. Kim bunu iddia edebilir? Hangi, kim, hangi Müslüman iddia edebilir böyle bir şeyi? Böyle bir hamakate kim düşebilir? Düştü kimi kandırabilir? Cahilleri kandırabilir. Allah deneme yanılma yoluyla bozulan şeriatlerden sonra Haşa, tövbe, estağfurullah. Ya ben sıkıldım sizin bozmanızdan, etmenizden. Dur ben size şimdi hepsini toparlayacak bir şey yaratayım. Böyle bir şey denebilir mi? Kim bunu iddia edebilir? Hangi izansız insan böyle konuşabilir? Tabii ki Nebiydi. Hazreti Adam'dan evvel Nebiydi. Allah kendi... Hikatte evvel olan Hazreti Muhammed'in şeriatinin ne kadar mükemmel olduğunu insanlara anlatmak için en son mükemmelini gönderdi. Bu mükemmel bunun için bakın ben bunu ezilimde biliyordum ama siz anlayamazdınız. Ben merhameten, raufiyetimden, rahimiyetimden eser olarak sizler bu şeriatin, sizler Allah Resulü'nün emanetinin ondaki benim tahakkuk eden emirlerimin Nehilerimin Serapa bütün ahlakımın Güzelliğini fark edesiniz Sizler fark edesiniz diye bu kadarını ben size şare ettim Artık bundan sonra Hem fazilet adına Başka bir örnek aramaya hacet yok Hem de rezillik adına başka hataya Hacet yok Hepsi geçmiş ümmetlerin defterlerinde Siyah ve beyaz olarak Aşikar bir şekilde işlenmiştir En rezil fiillerde işlenmiştir, en güzel fiillerde işlenmiştir Hepsi Nur-u Muhammedi sayesinde hakla batıl olarak vazıh bir şekilde beyan edilmiştir. Bunu ne zaman irade etti? Daha Adem yaratılmadan ifade etti, beyan etti ve murad etti. Ki Adem yaratılmadan evvel ben insan şeklindeydim demiyor Hazreti Peygamber. Nebiydim diyor. Nebi ve Resul olabilmesi için kitabı ve şeriatı olması lazım. O zaman tahakkuk etmiş iş. Anlaşıldı herhalde efendim. Eyvallah i̇bn Arabi Hazretleri diğer bir eserinde de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsan nevi içinde varlığın en mükemmelidir. Bunun içindir ki nübüvvet onunla başladı. Onunla sona erdi. Evet. Hazreti Mevlana Mesnevisinde buyurur ki, Gel ey gönül, Hakiki bayram Cenab-ı Muhammed'e vuslattır. Çünkü cihanın aydınlığı, o mübarek varlığın cemalinin nurundandır. Hazreti Muhammed'in nuruna vasıl olmayan kişi nasıl aydın olabilir diyor Hazreti Mevlana. Mevlana'nın aydınlığına erdiğini iddia eden ve aydın geçinenlere hitap. Ferasetiyle görmüş. Vuslat da aydınlanmak da onunladır. Nuru Muhammed'den Muhammedi'den bir habersen sen ne alimsin ne aydınsın ne falancasın ne filancasın. Evet. Hazreti Mevlana'dan da misal verdi. Süleyman Çelebi Hazretleri de Mevlid-i Şerifinde Mustafa nurunu evvel kıldı var. Sevdi anı ol kerimü girdigar. O yaratıcı ve kerim olan Allah önce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı ve onu sevdi. Şimdi burada yine kıymetli dinleyicilerimize bir genel kültür havasında bir şeyler vermek istediğimizden Mevhid-i Şerif'ten niye okuduk onu da arz edelim. Efendim Mevhid-i Şerif adına bidat demiş başka şeyler demiş halbuki bilinmiyor üç kıtıya yayılan Osmanlı'nın daha bidayetinde aynı Hz. Ömer devrinde nasıl dışarıdan İslam'a girenler farklı farklı coğrafyadan girenler çok fazlalaşmış bunun üzerine farklı farklı tedbirler aranmış, icra edilmiş. Şerif'in de yazılması zaruri bazı durumlardan çıkmıştır. Bazı kişiler birazsa farklı dine mensup, yani kendilerince din edindikleri şeye mensup olan kişiler, yoksa farklı din yoktur. Allah'ın dini biridir. İnsanlar onu farklı farklı dinler haline getirmiştir. O onların dinidir. Allah'ın dini biridir. Musa'dan sonra biz İsa'yı tanıyamayız demişler. Musevi olmuşlar. Musacılar olmuşlar. Biz de o zaman Muhammed'i tanımayız demişler. İsevici olmuşlar. İsa'yı tutanlar. Fanatikler gibi. Şimdi dolayısıyla bunu böyle yapan kişiler ne olmuş oluyor? Kendilerince bir din yapmış oluyorlar. Onların dinidir o. Lekum dini kum din. Fakat Allah'ın dini olan din hepsini bir kabul eder. Fakkı din yoktur der. Siz çarpıtıyorsunuz der. İsa'yı, Musa'yı kendiniz çeşi görüyorsunuz der. Hepsinin nuru birdir der. Hepsinin anlattığı bir olan Allah'tır der. Zaten o uzaklaştıkları içindir ki Allah'a oğul izafe etmişler, teslis inancı yapmışlar, Üzeyr'e Allah'ın oğlu demişler. Haşa Allah yukarıdan inmiş, dövüşmüşler, yorgun olmuşlar, güreşmişler. Ne saçmalıklar daha. Yazmış da yazmışlar. Fakat... Muhammedül Emine kadar bu sahneler yaşanmış. Hazreti Muhammedül Emin geldikten sonra, bu da önemli bir tariftir. Lütfen dikkat buyursun. Muhammedül Eminin öyle bir emniyeti var ki, müşrikler kendisine emanetlerini bırakıp güvendikleri gibi, Allah onda öyle bir el emin ismini tecelli ettirmiştir ki, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen güzeldikler emniyet altına alınmıştır. Kimse tarif edemeyecek bundan sonra. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Bundan evvelki Kur'an kitaplarımı, ayetlerimi korumasını insanlara vermiştim. Bunu yine ben indiriyorum fakat bu sefer korumasını da ben alıyorum. O eminliğe, o emanete Hz. Peygamber'den sebep ve Hz. Allah alemin yaratılışına sebep eylediği Hz. Peygamber'e indirilen şeriatı dini, Kur'an'ı, ayetlerin tahrif edilmesine müsaade etmemişlerdir şimdi şurada kalmıştık mevzu e, bunu da anlatayım ondan sonra belki bir ara veririz birçok mevhid yazılmıştır Hz. Peygamber'i e öven birçok şiir yazılmıştır bu gibi şeylere bid'at demeyiniz bunu yapan kişiler dinin orijinalini anlatıyoruz adına dinin kültürünü budamaktadırlar bu çok farklı bir oyundur bunu hüsnü niyetle karşısına çıkan insanlar farkında olmadan su niyetli kötü niyetli insanlara oyuncak oluyorlar ve vesile oluyorlar Süleyman Celebi'nin yazdığı mevhid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetinin doğru anlaşılmasına Nuru Muhammedi'nin yaratılışına Peygamber Efendimizin haddi zatında hani iddia ediyorlar ya ama farklı bir şekilde göstermeyin etmeyin diye Peygamber Efendimizin bir beşer olduğuna Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı çerçevesinde Hz. Peygamber'in malumatını beyitler halinde anlatmış. Çünkü fetihler başladığında kültürüyle de fethetmek mecburiyeti vardır. Öteki türlü siz fetihte müyesser olamazsınız. Büyük devlet olamazsınız. Kültürünüz şarttır. O kültürü de yaşatacak şekilde gayrimüslimlerin bazı hocaların bazı efendim din adamlarının yani peygamberler arasında hiçbir fark yoktur işte o da peygamber bu da peygamber gibi sözleri Hz. İsa'yı Musa'yı öven şiirler vesairler yazıldığında Hz. Peygamber hakkında e, meclislerde okunacak şiirlerin olmayışı Süleyman Çelebi Hazretlerinin nevidi yazmasına vesile olmuştur zaten adı da vesiletün necattır kurtuluş vesilesi orada Hz. Peygamber Efendimizin en ilk başından nurunun yaratılışını müteselsiden anlatır ve e, Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatarak, beşeri özelliklerini anlatarak da beşer çizgisinde fakat en mükemmel beşer oluşunu gayet güzel anlatmaktadır. O yüzden Mevhid-i Şerif'in bugün Türkçemiz çok kısır olduğu için okunduğunda anlaşılmıyor bazı sözleri. Hatta bazı telaffuz şekilleri de anlaşılmıyor. İnşallah hatırlatırsanız bir gün sadece mevhit hakkında konuşuruz. Eyvallah. Ee, oradan bir beyit aldık. Bu kısa malumatı e, inşallah ümit ediyorum fazla vaktini işgal etmemişizdir dinleyicilerimizin. Vermek zorundaydık. Verelim diye düşündük. Şimdi son paragrafı da kısaca okuyalım ve ondan sonra eğer müsaadeniz olursa ara verelim. Eyvallah. Hülasa Hakikati Muhammediye olarak da isimlendirilen Nuri Muhammedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyetini temsil eden bir nur, bir hakikat veya bir cevherdir. Allah katında en sevgili ve en kıymetli olan odur. Mevcudatın varlık sebebi Cenab-ı Hakk'ın hilkatte ilk olan Nuri Muhammediye'ye muhabbetidir. Bu sebeple bütün kainat Nuri Muhammedi'nin şerefine ve ona bir mazruf olmak üzere halk edilmiştir. Bütün mevcudat onun hakikatini tafsil ve beyan için yaratılmıştır. Yani Allah Teala nurunu hani diyorlar mevcudatın da güzelliği var. Allah'ın celal ve cemal sıfatlarıyla mücehhez bir alemdeyiz. Her şey ona işaret ediyor. Fakat her şeyin ona işaret etmesinin bir sebebi de diyor müellif bu Mektup, bu dışındaki zarf, içindeki güzellikten dolayı, dışındaki zarf da hep ona işaret eder diyor. İçinde öyle bir risale, içinde öyle bir metin var ki, öyle bir metni Muhammedi var ki, onun dışındaki alem, onun güzelliğinden dolayı, dışındaki alem bile onun vahdaniyetine, o Resulullah Efendimizin eşrefiyetine, il alemin oluşuna işaret etmektedir diyor. Evet. Bu yüzden, nasıl ki bir bardağa bir ummanı sığdırmak mümkün değilse, Nuri Muhammedi'yi layıkıyla idrak edebilmek de öyle mümkün değildir. Derler ki, Hz. Allah, görünmez fakat bilinir. O zarf ve mazruftan dolayı. Canım her şeyde böyle çok bariz, çok açık açık konuşacak değiliz. Bazen hafif böyle üstü kapalı şeyler de kalsın ki, o muhayelenin getirdiği güzellikle de içimizde tadı kalsın. O yüzden bu sözü sarf edeceğim. Allah Teala görünmediği halde Allah'lığı bilinirmiş. Hz. Peygamber zamanındakiler tarafından belli bir zaman diliminde yaşadığı halde, gözüktüğü halde layıkıyla bilinmezmiş. Az evvel kaldığımız noktada, paragrafı da sona erdirmiştik Fatih abi. Evet. Lakin siz de. E, Ayağın oldu ve beyan oldu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuş yaşamış yaşamış da peygamberliği sonradan almış bizzat değil peygamberliği şeriatıyla kitabıyla ile hikatte evvel oldu aşikar olmuş oldu. Artık 3-4 programdır hep bunu anlatıyoruz yavaş yavaş iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ve temiz efendim neseplerine ve biraz daha tarih çerçevesinde gözlenebilen görülebilen çünkü orada bırakmıştık hatırlarsanız Cenab-ı Hak görülür fakat bilinmez görülmez fakat bilinir Resulullah Efendimiz görünür fakat bilinmez diye bir latife ile üzerine düşünmek üzere bırakmıştık şimdi ne kadar görebiliriz? Buyurun sizi dinliyoruz. Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah annesi Hazreti Amine'dir. Onun mübarek soyu Hazreti İsmail'in oğlu Kayzar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a kadar uzanır. Peygamberimizin büyük dedesi olan Adnan İsmail aleyhisselamın soyundandır. Adnan'ın oğlu Mead'ın İsa Aleyhisselam'ın muasırı olduğu nakledidir. Evet, Mead'ın Hz. İsa Aleyhisselam'ın dönemlerine tekabül ettiği yani muasırdır derken bilhassa bazı kelimeleri kıymetli sevgili dinleyicilerimiz için değiştirmiyoruz. Bunlar da artık günlük hayatlarında kullanılsın diye. Muasırı denildiğinde ne demek? Aynı yüzyılda, aynı asırda yaşadığı manasına geliyor. Demek ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in en şerefli kolundan devam eden Kaiser ailesinin oradan devam ederek adına kadar vasıl oluyor. Tabiatıyla bunları hemencecik kısacacık arz ediyoruz ama yeri geldikçe Hz. İbrahim'e Mekke'ye girişe İsmail aleyhisselam'a bunlara tekrar dönülecek. Şimdi bu ee, bu e, silsileyle takip edelim Ondan sonra yeri geldikçe Hz. İbrahim'den, Hz. İsmail'den Adnanilerden, Kureyş'ten tekrar bahsedeceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesi içinde Gerek baba ve gerek ana yönünden En temiz ve en şerefli bir aileye mensuptur Herkes tarafından bilinen Herkes tarafından en şereflimiz budur denilen bir sülaleden geliyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nesebinin nezih ve pak oluşu hakkında şöyle buyurmuştur. Ben cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben ta Adem'den babama ve anneme gelinceye kadar hep nikah mahsulü olarak meydana geldim. Asla zinadan meydana gelmedim. İbn Kesir el-Bidaye. Allah Teala nuru Muhammediyi barındırmak üzere bütün alemi zarf gibi, mahfaza gibi eyledi içinden nuru Muhammediyi barındığı için. Alemin şerefi bile buradan geliyor. Dünyaya sövülmez, aleme sövülmez. Çünkü bu alemler bu dünya Hazreti Peygamberi barındırmıştır. Hazreti Peygamberin nurunu barındırmıştır. Bu bir. ikincisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi böyle barındırdığı gibi hususileştikçe, Hazreti Peygambere yaklaştıkça o yaklaşmanın getirdiği özellik ve güzellikten dolayı insanlığı beşeriyetin Hazreti Peygamber'den Hazreti Adem'e kadar çıkan o temiz gelişinde hiçbir eksiklik, hiçbir nakısa, gayri meşru bir ilişki, farklı bir bozukluk yoktur tertemiz bir arktan gelmiştir. Burada anlatılan neseple övünmek değildir. Ki o övünürse hak ederek övünür. Allah övün dediği için övünür. Neseple tefahür etmeye tek layık olan Hazreti Peygamber'dir. Fakat burada nesebiyle övünmek için anlatmıyor bunu. Nasıl bu alemi yarattı Hazreti Allah her şeyi bir düzen ve intizam içerisinde yarattı. Nuru Muhammedi'yi mazruftu bu, zarf olmuştu böyle olduğu gibi ekmeni mahlukat eşrefi mahlukat olan Hazreti Peygamber'in eşrefiyetine binaen tertemiz bir nesilden geldi o nesep bu sebepten dolayı o gelecek diye tertemiz kılındı Allah Teala muhafaza etti dolayısıyla cahiliye döneminin necislikleriyle beni bir tutmayın ben bu dönemde doğdum ama Anne ve babamdan doğdum. Müstakil bir vaziyette doğdum. Herkes annesinden babasından doğar. Ona binaen diyor ki, buyuruyorlar ki saadetle, anne babadan doğdum ama, ben öyle bir anne babadan doğdum ki, müteselsinen ta Hazreti Adem'e varıncaya kadar, bu nesilden, hem annemin hem babamın neslinden, bir tane yanlışlık, insanlar tarafından sefih ve sefil kabul edilecek, fiil, bu sülaleden zuhur etmemiştir diyor zaten biz bunu böyle bildiğimiz için tahiyyata oturduğumuzda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala a'li seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala a'li İbrahim diyerek Hazreti İbrahim'e ve ondan evveline kadar Hazreti Peygamber'e zikrederiz Nesli Muhammed'in de temiz olduğuna en güzel işaret zaten namazlarda müminin miracı olan namazda Onsuz miracı olmadığını bilen kişilerin namazında Ali Muhammed'e, Nesli Muhammed'e dahi salat ve selam vardır. Evet, buna işaret buydu iki canlı efendimiz. Onun bir ismi şerifi de Mustafa'dır. Mustafa, Mustafa istifa kanununa tabi tutularak en saf, özdeki saflığı en güzel şekilde ortaya çıkartan, tertemiz olan, pak olan manasına gelmektedir ki Buradan Mustafa ismi hususi bir Haldir Benim öyle bir neslim var ki Hem ahlaken Mustafa'yım Hem neslen Mustafa'yım Hem ecdad olarak Mustafa'yım Her şeyimle pakim Her şeyimle seçilmişim Her şeyimle tasfiye kanuna tabi tutulup Allah'ın Hoş görmediği her şeyden Beli bir vaziyette Saflaşmışım Mustafa Diyor Evet. Bu isim şu tarihi istifayı, yani seçilip süzülmeyi ifade eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mensup olduğu topluluk ne zaman ikiye ayrılsa Allah Teala Resulünü en hayırlı toplulukta bulundurmuştur. Onun varlığı aydınlatan nuru Hazreti Adem aleyhisselamdan beri en temiz anne ve babadan tesessül ettirilerek kendisine intikal etmiştir. İbni Abbas Hazretleri Şuara Suresinin 219. ayetini bu manayı ifade ederek şöyle tefsir etmiştir. Sen yani nurun hep secde edenlerden dolaştırılarak sana intikal etmiştir. Allah Allah. Biz de secde halinde Muhammed ismi gibi oluruz. Ey Habibim sen hep secde ehillerinden Allah'ın bildiğini kabul eden sefahetten ve sefaretten uzak bir neslin neticesisin. Cismi Muhammedin de pak. Nurun pak olduğu gibi cismin de pak. Cismin pak olduğu gibi secde edenlerden gelen bir nesilden olduğun için neslin de pak. Evet. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu hadisi şeriflerinde şöyle dile getirmiştir. Ben... Ademoğullarının en hayırlı ve en temiz olanlarından, devirden devire, aileden aileye geçerek, nihayet şu içinde bulunduğum aileden vücuda getirildim. Buhari, Menakıp Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından Abdülmuttalip oğullarını seçti. Abdülmuttalip oğullarından beni seçti. Müslim Fedail. Ya Rabbi o peygamberin de bizi seçmesini sen nasip eyle. Seçkin ümmetinden olmayı nasip eyle. Büyük İslam alimi İbni Haldun, Peygamber Efendimizin nesebinin bu kadar sarih ve tafsilatlı bir şekilde bilinmesi ve asaletle devam ede gelmesi hususunda şöyle demektedir. Hazreti Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir kulun ne nesebi bu derece mazbuttur ne de Adem aleyhisselam'dan kendilerine gelinceye kadar soy asaleti kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu Allah Teala'nın Habibi i Edib'ine hususi bir ikramıdır. İbni Haldun Evet efendim. Cenab-ı Hak lutfuyla keremiyle bizi Resulullah Efendimiz'e bahşedesin. Resulullah Efendimiz'in hayatı saadetiyle meşgul olmaya, dakikalarımızı ona sarf etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey olmadıysa bile bu tilavet, bu kıraat, bu konuşma esnasında Allah Resulüne birkaç kerecik dahi olsa belki layık ve çile değil, belki gafletle fakat neticede bir şekilde salatu selam ettik. Cenab-ı Hak o salatu selamların bereketiyle bizleri o Resule bahşeylesin, şefaati Muhammediyesine bizleri nail eylesin. Amin.